1086 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Kudeyt denilen yerde ashabını müjdelemesi. Peygamberle beraber çıktık, Kudeyt denilen yere vardık. Bazı kimseler Hazreti Peygamber'den aile efradına gitmek üzere izin istiyorlardı. Onlara izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkarak Allah'a hamd ve sena etti. Sonra, bazı kişilere ne oluyor ki, ağacın diğer tarafını, Allah'ın peygamberinin bulunduğu tarafından daha çok seviyorlar, dedi. Resulullah bunu söylerken herkes ağladı. Bir kişi, bundan sonra izin isteyen ahmaktır, dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber sevindi ve Allah'a hamd ettikten sonra, şehadet ederim ki, kim samimi olarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın rasulü olduğuma şahitlik edip ahlakını düzeltirse, mutlaka cennete girer. Rabbim bana, ümmetimden 70 bin kişiyi sorgusuz ve cezasız olarak cennete koyacağına söz verdi, ben ümit ederim ki, siz ve babalarınızdan, eşlerinizden ve çocuklarınızdan iyi olanlar onlardan önce gireceklerdir, buyurdu.